Evet sayfa 16'dan devam ediyoruz. Ebu Hanife haberi vahidi daha kuvvetli bir delil ile terk eder idi. Nitekim kaza bir şahidin ve yeminin hadisi yani bir şahit ve yeminle hüküm verme hadisi el yine lil mudda'i vel yemini ala men men enker e, delil getirmek iddia sahibi nedir? İncarcığını ya ise yemin etmek düşer. Hadisi meşhuruna muariz. Çünkü bir şahidin ve yeminin yani bir şahit ve yeminle hüküm vermekte adam hem şahit getiriyor bir tane iki şahit getirmesi lazım. Bir de yemin ederek şahitlik yerine geçiyor. Halbuki yemin kime düşer? İddia inkar edene düşer. Hadisine muariz. Buna aykırı yani. Ve La nikahe illa bi veliyyin hadisi veli olmaksızın nikah olmaz hadisi hatta tenki zevcen gayra başka bir eş ile evleninceye kadar nazm-ı celilinden istihraç olunan hükme yani bu ayeti kerimeden çıkarılan hükme muhalif olduğundan yani aykırı olduğundan Ebu Hanife tarafından terk olunmuştur. Yani Ebu Hanife bu hadislerle amel etmemiştir. Ebu Hanife amel ümmetin cari olduğu hadis-i zayıfı gayri metluk ile amil olmuş. Ebu Hanife ümmetin amel ettiği zayıf ve terk edilmiş hadislerle Ebu Hanife amel etmek cari olduğu hadisi zayıfı gayri metluk ile terk edilmemiş Zayıf hadisler ile amil olmuş, amel etmiş ve bunu ve hadisi mürseli yani bu tür zayıf hadisleri ama mesruk olmayan, uygulamada olan ve isnadında kopukluk olan sahabe veya tabiinden bize gelirken o bilinmeyen hadisleri kıyasa tercih etmiştir. Yani Ebu Hanife zayıf hadislerle ve mürsel hadislerle kıyasa tercih etmiş. Ha Ebu Hanife dediğimiz zaman ne biliyoruz biz? Ebu Hanife hadislerle ameli terk edip kıyas ve reyyi öne çıkaran adam diyebiliyoruz değil mi? Burada ne diyor? Zıddını söylüyor. Ebu Hanife zayıf hadislerle ve hatta mürsel hadislerle bile amel etmiş. Kıyasa onları tercih etmiştir diyor. Nitekim ekseri hayzın on gün olduğunu hadisi zayıfı gayrimetruke Hayız'ın en uzun süresinin on gün olduğunu e, zayıf olan fakat terk edilmemiş olan bir hadise ve kahkahanın nakız ve vuzu olduğunu, kahkahanın abdesti bozduğunu hadisi Mürsel'e binaen kabul etmiştir. Mürsel yani senedinde kopukluk olan bir hadise dayanarak kabul etmiştir. Ebu Hanife, Nasih ve mensuhu şiddetle tefakkus eder idi. Tekahhus diye çıkmış, tefakkus olacak. İncelemek demektir tefakkus etmek. Ebu Hanife nasih ve mensuhu şiddetle tefakkus eder idi. Yani nesheden ve neshediler hükümleri çok dikkatli incelerdi. Ehli Kufenin hadis ve fıkhına tamamıyla vakıf idi. Kufelilerin sahip olduğu hadisleri ve fıkhı tam anlamıyla bilirdi fiili, ahiri nebiyi, Peygamber Efendimiz'in son dönemdeki eylemlerini, fiillerini pek iyi biliriz. Bir de Ebu Hanıfe'nin fıkhının en temel özelliklerinden birisi, Peygamber Efendimiz'in son iki yılındaki sünnet ve hadislerine esas alarak fıkhını oluşturmuş. Son iki yılı yani. Onun için fiili ahir, çünkü Din e, oluşum sürecinde, tamam, tamam. yani e, Mekke'den başlayıp Medine'ye kadar gelen süreçte, Peygamber'in vefatına kadar geçen 20 -20. süreçte 23 yıl geçmiş. Ve bu arada gerek dinin uygulamalarında, gerek fiilinde, gerek anlaşmasında bir tekalüm var, gelişim var. Hem hükümler birikiyor birer birer ve o hükümlerin başta olmayan hükümlerle ilgili, daha önceki uygulamaları var ise sonradan gelen hükümlerle ilgili olarak o değişiyor. Siz baştaki uygulamalara esas alırsanız, bu sefer sonradan gelen bir hükümle Peygamberin ortaya koyduğu bir uygulamanın çelişkili olduğunu görürsünüz. Ama son iki yılda bu çelişkiler artık olmamıştır. Son iki yıl artık oturmuş, bütün Kur'an Nas'ına göre hayatını düzenlemiş demektir. Çünkü Nas bizden bile gelmedi. 23 yılda oluştu, bir süreçte oluştu ve bu süreçte ahkam da teker teker geldi. Dolayısıyla ahkamın bir anda ilgilendirdiği ümmeti ilgilendiren kısmı bir anda varit olmadı. Sonradan geldi. Onun için de son iki yılını esas alarak bu Hanife, peygamberin, Kur'an'ın tam hayata geçirilmiş şekli diye bile yaşantısını esas almıştı. Fiili ahiri, nebiyyü peygamberin son dönemdeki fiillerini pek iyi bilirdi. Mezhepleri akvem çok kavim, çok güçlü ve vaazı e, açık ve ehaktır, en doğrusudur. Ebu Hanife'nin mezhebi için e, yazarın görüşleri. İlmi fıkhı vaz eden Ebu Hanife'dir. İlmi fıkhın kurucusu Ebu, Hanife. Ebu Hanife'dir. Hilafeti İslamiye'ye mezheb hanefi üzere caridir. İslam hilafeti hanefi meseli üzerine yürürlüktedir. Fıkıh hanefi Irak'ta, Hint'te mavera Nehir'de İran'da münteşir oldu. Münteşir olmak yayılmak. Irak'taki hanefiye sadeliği iltizam ederler idi. Irak hanefileri daha fazla sadeliği tercih ederlerdi. Hassaf, cassas, Kuduri gibi Horasan ve Mavera Ünnehir'dekiler kab el kab Nebi'yle ile yani seçkin lakaplar ile talkip olunur idi. Yani isimlendirilirdi. Mesela Şemsül Eyyimme Es-Terahsi diyor. He, Kudri'nin yani, her güne övücü lakaplarla anılıyor. Bunlar kim tabi? Semerkant, Horasan Hanefi. Cüvenliği demeliyor mi? Evet. İmamül Haramey. Evet. Cüveni Şafii değil Şafii. Sadrü Şeria Şemsüleyim ve Fahru'l İslam gibi Şemsüleyim ve Fahru'l İslam tezdevi Sadrü Şeria kimiydi? Bu Bedullah bin Mesut. İmam-ı Sani. Malik bin Enes el Esbahî. Medine'de 93 yılında doğdu 179'da vefat etti. Bir. Malik Etbağı tabiindendir, tabiine tabi olanlardandır. Tebeet tabiin tebe diye de biliyoruz biz. <gülüyor> Silsileyi tariki şudur, yani ilimi geliştirdiği halka şudur. An Rebi'a, 236. 236'da vefat eden Rebi'adan. An Said İbnül Müseyyeb, Müseyyeb diye yazmış yanlış, Müseyyeb olacak. 94'te vefat etmiş. Rebiyada kimden almış, sait bir müseyyaften almış, an Ömer, sait bir müseyyaf kimden almış, 23'te vefat eden Ömerden almış. Diğeri şudur, diğer bir eğitim halkası da şudur, an Nafi 117, 117'de vefat eden Nafiden, an Ibn Ömer 74, 74'te vefat eden Ibn Ömerden almıştır ilmi. Ebu Hanife ile Malik'in ihtilaf ettikleri usulü mesail 20 kadardır, 20 kadar konuda Ebu Hanife ile Malik ihtilaf etmişler, Yani farklı görüşler ileri sürmüşlerdi. Malik de evvela kitap ve sünnet sonra icma ümmet ile amel eder idi. Malik de yani Ebu Hanife'nin de bu şekilde amel ettiğini daha önce söylemişti. Ehli Medine'nin ittihadını da Edille-i Şer'iyeden abdetmiş Medinelilerin bir konudaki fikir birliği, bu da ittihattan kasıt o, fikir birliğini de şer'i delillerden saymış ve onunla amil olmuş idi ve o amel ehli medineyle de amel etmiş idi. Sonra kıyas ile amel eder idi. Det-i mefasit ile maksudu ı şari muhafaza manasına olan maslahat-ı mürsele ile madde-i ve vesail I fesadı def manasına olan Setiza zeyi İmam Malik mezhebine mahsus bir delili delil zam olunuyor şimdi burayı uzun cümle olduğu için uzun okuduk ama çevirelim yani kitap ve sünnetle amel eder sonra kıyas e, e, kitap ve sünnetten sonra Medine'lilerin fikir millettiği konularla amel eder ve bunu şerii bir delil sayardı. Ondan sonra kıyas ile amel ederdi. Buraya kadarını zaten anlatmıştır. Daha sonra def'i mefasit ile maksudu şer'i muhafaza manası olan maslahat-ı mürsele. Maslahat-ı mürsele def'i menafi demektir. Yani kötülüklerin def'edilmesi, faydalı olanların getirilmesi demektir. Bununla amel ederdi. Ve kötülüğe yol açan şeyin yolunun tıkanması anlamına gelen sebb-i ile amel ederdi. Tamam mı? Şimdi burada cümleyi şöyle devam ediyor. İmam Malik mezhebine mahsus bir delil olunuyor. Yani bu Maslahat-ı Müsele ve Sett-i sadece Malik'in mezhebine mahsus bir delil olduğu zannediliyor. Fakat ledet tahkik fakat inceleme yapıldığı zaman ledet tahkik o demektir inceleme. Bu iki delil Melahib-i Saire'de vardır. Bu iki delil diğer mezheplerde de vardır. Keza aynı şekilde Fil Karafi, Karafi'de de bu şekilde geçmektedir diyor. Karafi'nin kitabında Dipnot, yani eski teknikte dipnot göstermiş oldu. Karafi'de de böyle geçer diyor. Mezhebi Maliki Endülüs ve Mağrib'de münteşir oldu. Endülüs İspanya, Mağrib'de Fas, daha çok Batı Afrika'da yaygınlaştı. Münteşir olmak, yayılmak demekti. Ve mezhebi i Evza'i yerine kaim oldu. İmam Maliki'nin mezhebinin görüşleri yayılmasından önce Evzai'nin görüşleri yaygındı. Evzai görüşlerine sahiplenen de daha sonra Maliki'nin görüşlerini benimsediler demek istiyor. Mezhebi Maliki'ye de tenkihatı medeniyye yoktur. Mezhebi Hanefi'de bulunan usul medeniyet yerine mağribilere mahsus olan bedaviyet vardır. Yani Maliki mezhebinde Medeni bir gelişmişlik yoktur. Öyle diyelim, tenkihar, yani seçilmişlik belki anlamında yoktur. Bedeviyet vardır. Mezhebi Maliki, mukaddemen üç meslege ayrılmış idi. Üç metodu vardı Maliki mezhebinde. Üç metodu neymiş, kayravaniler, yani Endülüs'teki kayravan ekolu, kartiler, Irakiler, bir de Irak. Yani üç meslek var. Endülüs'te efendim Mısır'da ve Irak'taki malikiler. Bilahare mesaliki selase birleşti. Daha sonra bu üç mezhep, üç yol birleşti. Tunus ve Fas mezhebi resmisi mezhebi malik. Tunus ve Fas'taki resmi mezhep maliki mezhebi oldu. i̇mam Salih 3 üçüncü imam Muhammed bin İdris Ashafi'i el, el Matlabi, Gazze 150, Mısır 204. 150 yılında Gazze'de doğdu, 204 yılında Mısır'da vefat etti. 3. İmam İmam Muhammed bin İdris Silsile-i tariki şudur, yani eğitim halkasının şudur. An Müslim bin Halit Ezenci 180, 180'de vefat eden Müslim bin Halit'ten okudu. An İbn Cüreç, o da İbn Şuret'ten okudu, o da 150'de vefat etmiştir. An Ata, tabiinden Ata, o da 114'de vefat etmiştir. An İbn Abbas, o da sahabeden 68'de vefat etmiştir. İlim aldığı hal kabul. Şafii, evvela kitap ve sünnet, sonra icma ile, sonra muhalifi olmayan kavli sahabi ile, sonra muhalifi bulunan kavli sahabi ile. En sonra kıyas ile amel ederler. Yani burada bizim bu İzmirli usul derslerinde bunu demiş ama sahabe kabli şafiye göre hüccet değildir. Sahabe kabli şu demektir. Kitapta ve sünnette olmayıp sahabenin kendi iştihadıyla ortaya koyduğu görüşlerdir. Ve şafi mutlaka alınması gereken görüşün peygamberin görüşü olduğunu ondan sonrakilerin görüşlerinin alınmayabileceğini söylüyor. Dolayısıyla ama sahabenin ittifak ettiği hususlara da izlemeye riayet etmiş genelde. Hadis sahih olursa benim kablimi divara vurun derin. Eğer hadis doğru ise benim görüşümü atın demektir bu. Kıyasta tertibe riayet ederek evvela kitaba, sonra sünnete, sonra muhalifi bulunmayan kabli sahabiye kıyas ederdi. Yani herhangi bir meselede hükmünü doğrudan kitapta bulamadığı bir meselenin hükmünü araştırmak isterse, onun aslında önce kitapta arardı, sonra sünnette arardı, sonra ihtilaf olmayan sahabe kavimde arardı. Şafii iktidadan ehli hadis idi. Başlamışlarda ehli hadis idi. Sonra Irak'a gidip, Kütübe Ebi Hanife'den pek çok istifade ederek, tariki Hicazi ile tariki Iraki'yi Mezced'di. Başlangıçta ehli hadisidir Sonra Irak'a gidip ve bu harifenin kitaplarını okuduktan sonra Hicab ekolünün mezhebiyle, mesleğiyle Irak ekolünün mesleğini birbirine karıştırdı. Ve pek çok yerde Malik'e muhalefet etti. Biliyorsunuz asıl hocaları arasında Malik. burada Malik'i saymamış. Evet. Müslim bin Halit Ezlenci diye saymış. Halbuki Malik, e, Malik de önde gelen hocaları arasındadır. Hatta Malik'e muhalefet etmesi e, e, Muhalefet-ül İmam Malik diye de bir kitabı var. Yani İmam Malik'in görüşlerine aykırı kitabı var. Muhalefet etti dedi konseyden sayfada. Irak'ta İmam Muhammed'in tilmizleri tarafından akval-i şafii tazif edilmekle yani zayıf kabul edilmekle Irak'ta İmam Muh İmam Muhammed'den ilim okutmuştur İmam Şafii ve İmam Muhammed'in diğer talebeleri tarafından Şafii'nin görüşleri zayıf, tazîf edilmiş. Yani zayıflatılmış. Edilmekle mezhebimin teşhir olamadı. Dolayısıyla orada Şafii'nin görüşleri zayıflatılınca Irak'ta Şafii mezhebi yayılamadı. Oradan kalktı, Mısır'a gitti. Burada mezhebi müntesir oldu. Burada mezhebi yayıldı. Bilahare Mezhebi Şafii Irak'ta da müteşir oldu. Daha sonra Irak'ta da Şafii'nin mezhebi görüşleri yayıldı. Şafii'nin Kadim ve Cedid namıyla iki mezhebi vardır. Şafii'nin eski ve yeni adında iki görüşü vardır. Mezhebi Cedid müftabihtir. Yani esas fetva verilen yeni görüşleridir. Ancak bazı mesailde mezhebi Kadim müftabiht olur. Ancak bazı konularda Eski görüşleriyle de fetva verilir. Şafii, Naz ilmi fıkıhta Ebu Hanife'nin iyalidir demiş. Yani insanlar fıkıh ilminde Ebu Hanife'nin çocuklarıdır demiş idi. Fıkıh şafii, münkahtır, fıkıh hanevi gibi müteşeddit değildir. Münkahtın anlamı kaba, kaba anlamıdır. Evet. Şafii fıkıh biraz daha kabadır. Hanefi fıkhı gibi çok ince, müteşeddit o zaman, ince ayrıntıya düşen değildir. Fıkıh Şafi Gazali zamanına ki 505'te vefat etmiştir Gazali kadar tenkih olunmamış idi, ayıklanmamış idi. O tarihten itibaren yani Gazali döneminden itibaren Şafi'nin ölümü kaç? 204. Gazali'nin ölümü 505. O zamana kadar ayıklanmamış idi. O tarihten itibaren Müşar'ın ile Rafi'yi ve nevevi'nin himmetleriyle Remli ile Heytemi'nin gayretleriyle bu Remli ve Heysemi olacak Heytemi diye yazmışlar. Gayretleriyle fıkhı, şafi'i tenki ve tehzip edilmiştir. Şimdi Gazali dönemine kadar fıkhı, şafi çok belirginleşmiş değildi, Bu Gazali dönemine gelindiğinde Gazali, Rafi Nebevi remli Beysemi gibi alimlerin gayretleriyle fıkıh Şafii ayıklanmış ve süslenmiştir. İmam-ı Rabi Ahmed bin Muhammed bin Hanbel eş-Şeybani 164'te Bağdat'ta doğdu 241'de vefat etti. Yine Bağdat'ta vefat etti. Ahmed'in hadise ilk hadiste ilk üstadı Ebu Yusuf'tur. Şafii'nin de dersine Hazır olmuşdur. Silsilenin tarihi şudur. Yani ilk hadisteki müstadiye bu Yusuf'tur... Şapinin derslerine de devam etmiş ...Ahmet bin Hamid. Evet. İlimdeki tarihi şudur. An Süfyan bin Uyeyne 198, 198'de vefat eden Süfyan bin Uyeyneden ilim almış. An Anır bin Dinar 126. O Süfyan da 126'da vefat eden Anır bin Dinar'dan ilim almış. An İbn Abbas ve İbn Ömer ve e, İbn-i Abbas ve i̇bn Ömer'den ilim almıştır o e, Amr bin Dinar'da. Ahmet bin Muhammed bin Hanbel evvela nasa yani kitap ve sünneti, saniyen fetvayı sahabiye sahabilerin görüşlerine, fetvalarını. salisen üçüncü olarak ihtilafı sahabeye sahabenin ihtilaf ettikleri hususlara Rabien dördüncü olarak hadisi zayıf ve mürsele, zayıf hadis ve misni kopukluk olan hadislere ve bunlarda hiç bulamaz ise biz zarure kıyasa eğer bunların hiçbirinde bir şey çıkaramazsa zorunlu olarak kıyasa müracaat eder idi. Sünneti, zayıf hadisi öne almış işte yani. De de kitaftan... Nas'a dediği kitapla sünnet ya. Nas dediği kitapla sünnet. Binaenaleyh bir meselede bir nas bulur ise her kim olur ise olsun muhalefetine itibar etmezdi. Yani Ahmet bin Ambez bir meselede bir naz karşına çıkarsa kim itiraz ederse etsin onu hiç takmazdı. Nitekim Fatıma binti Kays'ın hadisine mebni Ömer'ül Faruk'un ona muhalif olan kazasına itibar etmemiştir. Yani Hazreti Ömer'in kendi görüşüyle Fatıma binti Kays e, hadisi şudur. Fatma Kaş, bir kadın, peygamber şey, Hazreti Ömer'den önünde bir kadın boşama oluyor. O kadına nafaka ve sükna hakkı tanımayacağı meselesi gündeme geliyor. Fatma Kaş diyor ki ben peygamberin zamanında kocam beni boşamıştı ve peygamber bana e, nafaka ve sükna hakkı tanımamıştı. Babamın evine dönmüştüm diyor. Hazreti Ömer de ne dediğini bilmeyen bir kadının sözüyle biz kitabın genelini terk edemeyiz. Dolayısıyla kitabı okuduğumuzda nafaka ve şükna hakkı kadına verilmelidir diye kadının görüşünü kabul etmiyor. Ahmet bin Hanbel Hazreti Ömer'in kendi görüşüyle hadisi terk ettiği biçiminde anlamış. Çünkü Fakla bin bintikays ne diyor? Peygamber bana nafaka ve şükna hakkı vermedi diyor. Bu hadis oldu. Yani sünnet oldu. Hazreti Ömer'in görüşünü terk ederek kadının naklettiği bu hadiseye esas alıp ondan amel etmiştir. Yani boşanmış kadınlara nafaka ve şükna hakkı olmadığı şeklinde amel etmiştir. Zayıf hadisi kim olursa olsun ona muhalif olanın görüşüne tercih ediyor yani. Ahmet bin Hanbel'in metodu anlaşıldı mı? Nitekim Fatma binti Kays'ın hadisine Mebni, Ömer'in Faruk'un ona muhalif olan kazasına itibar etmemiştir. Keza... İhtilafı ashab vukuunda yani ashab bir konuda sahabe ihtilaf ettiği zaman kitap ve sünnete akrep en yakın yani. Olan ile amel ederler idi. Yani sahabe bir e, hususta ihtilaf ederlerse o görüşlerden farklı görüşler ortaya çıkmışsa kitap ve sünnete en uygun olan ile amel ederlerdi. Fakat hiçbirini cezmen kabul etmez Yani zorla bu görüşü kabul etmezler Mezhebi hambeli rivayatın yek diğerini takviye ve teyidi esasına mebniydi. Ahmet bin Amber'in görüşleri olan rivayetlerin birbirini desteklemesi esasına dayanmaktadır. Evvel ve ahir etbaı çok olmamış idi. Ne önceleri ne de sonraları çok fazla Ahmet bin Amber'in yolundan giden olmamış idi. Evail Bağdat'ta pek ziyademin teşir teşhir idi. Başlangıçta Bağdat'ta çok fazla yayılmış idi. Elyem bugün viladı Necid'de münteşirdir. Necid bölgesinde yaygındır. Vahhabiler Hanbeli yül mezheptirler. Yani Hanbeli mezhebi üzere nedirler? Nev-i Sani, ikinci asır. Ö önce ne yaptı? Kendi e, müntesibi bulunan mezhepleri saydı. Yani mezhepleri ikiye ayırmıştı ya müntesibi bulunanlar, ikincisi bulunmayanlar. Şimdi bulunmayanlar seyirci birkaç asır kadar etbaı devam eden eğimmedir. Ha, şimdi birkaç asır daha sonra da bulunmayanlar söyleyecek. Yani birkaç asır kadar tabi'leri olmaya devam eden mezheplerdir. Bunlar da Evzai, Sevri ve Zahiri'dir. Yani e, İmam Evzai'nin e, Sevri'nin ve Zahiri, Davud El Zahiri'nin mezhepleridir. Birincisi Ebu Amr, Abdurrahman El Evzai'dir. Baalebek 88 88 yılında Baalebek'te doğdu. 157'de de Beyrut'ta vefat etti. Etba tabiindendir. tabiine tabi olanlardandır. Melhe bir malihten evvel Endülüs'te münteşir ve 400 tarihlerine kadar biladı Şam'da daim idi. Evzai'nin görüşleri, İmam Malik'in mezhebinin gelmesinden önce endülüs'te yayılmıştı. Ve Hicri 400 yılına kadar Şam'da da müntesi daima görüşlerini takipçileri vardı. Evzai İmamı Ehli Şam'dır. Şam ehlinin imamıdır. Sonraları mezhebi Evzai'yi bilen kalmadı. Sonraları Evzai'nin görüşlerini bilen kimseler kalmadı. Böylelikle münderiz oldu. Yani yok oldu gitti. mezheb evzayi evye Elyen kütüb-ü baki kalmıştır. Evzayinin görüşleri bugün hilaf kitaplarında vardır. İki, Ebu Abdullah Süfyan bin Said Es-Sevri Süfyan Es-Sevri diyebiliriz. 97 yılında Kufede doğdu. 161'de Basla da vefat etti. etba tabiindendir. Tabiinin tabilerindendir. Hadiste imamdır. Hadiste öne gelen şahsiyetlerden biridir. Ardı Horasan'da 500 tarihlerinden sonraya doğru etbağı bulunur idi. Hicri 500'den sonralarda bile Horasan bölgesinde Sevriye Semine tabi olanlar vardır. Mezhebi Sevri, mezhebi Evvai gibi münderis olmuştur o da. Yok olmuş, yok olmuş, gitmiştir. 3 Ebu Süleyman Davud bin Ali el-İsfahani, Davud el-Zahiri -el olarak bilinir. 102'de İsfahan'da doğdu, 270'de Bağdat'ta vefat etti. 202, 202 olması lazım. Çünkü ben de şimdi bir düşünün 170 yıl falan oluyor 102'den. 201'dir o. 201'de İsfahan'da doğdu, 270'de vefat etti. Doğrusudur. 202 204. Tamam. Şimdi burada İzmirli'nin ulaştığı rakam 201 yani burada verdiği rakam. Yani yazım hatası var. 102 dediği değil 201. İlmi hadiste sahibi basiret idi. Hadis ilminde basiretli idi. Akli aklı ilimden daha çok idi. Ne demek? aklı ilminden pardon aklı ilminden daha çok idi. Yani bilgisinden daha fazla kafası çalışır. Mezhebi zahiri zahiriye mezhebi şaz olur. Yani aykırı görüşlere şaz demir. Evvel ve ahir ve sahire gibi rabet bulmadı. Yani ne başlarda ne de sonra da diğer mezhepler gibi çok taraftar bulmadı. İbni Hazm el Endülüsi 456 456'da vefat eden İbn Hazm el-Andalusi -El bu mezhebi ihya etmiş idi. Bu mezhebi dirilten eee Gavd el-Zahirinin ve Fatihaç 270, İbn Hazm'ın ve Fatihaç 456, aşağı yukarı 200 yıl sonra yaşayan İbn Hazm bu mezhebi ihya etmişti. Şu anda da zahirlik dediği zaman İbn Hazm akla geliyor. Davud bin Ali el-Zahir'in görüşleri çok fazla bulunamıyor. İbn Hazm'ın kitaplarında, el-Muhallas'ında, el-İhkam'ında zahirlik görüşleri bulunabilir karnı hamiste külliyem münderis oldu. 5. asırda tamamen ortadan kalktı. Birkaç defa badel indiras icya edildi. Birkaç sefer yok olduktan sonra tekrar diriltildi ise de Elyem bugün Hind'in bazı biladında bulunduğu mervidir. Bazı Hindistan bölgelerinde gahiriyenin devam ettiği naklonmalıktadır. Nev-i Salis 3. grup Etba'ı pek az devam eden eğimedir. Tabileri çok az bulunan, çok az devam etmiş olan imamlardır. Onlar da İbni Şübrüme, 144'de vefat etmiştir. İbni Ebi Leyla, 148'de vefat etmiştir. İshak bin Rahüye, 238'de vefat etmiştir. Ebu Cafer Muhammed bin Cerîr Et-Taberi, 310'da vefat etmiştir. Bunların içinde en ziyade mezhebi devam eden İbn Cerîr Et-Taberi'dir. Bunların içerisinde görüşleri sürmüş olan İbni Celir ve Taberi'dir. En fazla sürmüş olan öyle diyelim. Nevi Rabi, dördüncü grup imamlardan dördüncü grup eğimme ve metbu iğinden oldukları muhtelif fih olan eğimmedir. Kendileri imam mı yoksa bir imamın görüşlerini mi devam ettirdiği hususunda ihtilaf bulunan imamlardır. Muhammed bin İshak bin Huzeyme 13, 313 civarında, burada sire çıkmış ama vefat etmiştir. Leis bin Sa'd el-Mısri 175'te vefat etmiştir. Ebu Sevr İbrahim bin Halid 240'te vefat etmiştir. Bu nevdendir. Yani bu grup imamlardandır. Fıkı ehli bidat iki nevdir. Şimdi Fıkı ehli sünnetin imamlarını verdi ve bunları dört gruba ayırdı. Müntesibi bulunanlar, bir müttesibi bulunanlar, müttesibi az olanlar ve imam olur olmadığı belli olmayanlar diye. Şimdi fıkıh ehli data geldi. İki nevdir? Yani e, bidat ehlinin fıkıhı iki küre ayrılır. Biri fıkıh harici, diğeri fıkıh şii. Fıkıh harici, fırkayı havariçten ibaziye şubesinin fıkıdır. Harici fıkıh, harici fırkalarından ibaziyenin fıkıdır. Bugün elimizde olanı katılıyor herhalde. Bu şube icma ve kıyası inkar eder. Hariciler icma ve kıyasın inkar ederler. İmameti Kübra'nın vücubuna kail olmazlar. Yani devlet başkanı bulunması gerektiğini düşünmezler. Ashabı Cemel ve Sıffin haklarında sui itikatta bulunurlar. Cemel ve Sıffin savaşlarına katılan sahabenin hakkında kötü inançları vardır. Yani onların kafir olduklarını söylerler. Mürteki bir Kebire'yi ikfar eder. Büyük günah işleyenleri kafir kabul ederler. Zengibar'ın mezhebi resmisi fıkh-ı ibaziyedir. Zengibar diye bir bölge var herhalde, resmi mezhebi ibaziye mezhebidir. Uleması vardır, alimleri vardır. Kitapları müdevvendir, yazılmış kitapları vardır. Mezhebi şafi'ye yakındır, şafi mezhebine yakındır. Fıkh-ı şi'ide, şimdi artık ibaziye-i havariç fıkhı bitti, şi'i fıkhına geçti. Fıkıh şeyi de iki kısma ayrılır. Birine fıkıh imami, diğerine fıkıh zeydi denir. İmamiye de icma ve kıyası inkar eder. Yalnız icma ütreti yani ehli beytin kabul eder. Sadece ehli beytin icmânı ütret veya ütret diye de okunuyor. Ehli beyt demektir. Tamam mı? Sadece ehli beytin kabul ederler. Eymleyi ehli beytin kavlen ve fiilen masum olduklarına kaildirler. Günahsız demektir burada masum. Bir kısım ashab-ı kiram hakkında su-i itikatta bulunurlar. Yani sahabenin bir kısmının hakkında kötü inançları vardır. Onların kafir olduğunu söylerler. Fıkıhlarını fukahayi ehli beytten Cafer bin Muhammed el-Bakıra 148 eee Ehlibeyt fakirlerinden İmam Cafer'e 148'de vefat eden İmam Cafer'e fıkıhları dayanır. Nispet ederler daha doğrusu. Caferiye denmesinin veçhi budur. Yani bu sebeple fıkıhları İmam Cafer'e dayandığı için Caferiye denir. Uleması çoktur. Alimleri çoktur. Kitapları da müdevbendir. Yazılmış, tedvin edilmiş kitaplar da vardır. Beynel âme meşhur olan Şia şubesi, şube imamiyet. Yani insanlar arasında en çok bilinen Şia şubesi nedir? İmamiyye şubesidir. İran'ın mezhebi resmîsidir. Resmî mezhebidir. Fıkı Zeydi, Ehli Beyt'ten Zeyd bin Ali, Zeynel Abidin bin Hüseyin'e mensup olanların fıkhıdır. Anlaşıldı herhalde? Zeydiye kıyas ve ijtihadı ve ekser ahkamında Ebu Hanife mezhebini kabul etmiştir. Şia-i galiyeden batınilerin fıkı müdevven ve mufassal bulunamıyor. Usulü mezhepleri teşalifi şeriyyeyi iskaattır. Şimdi bu son okuduğumuz cümle Şia'nın iki mezhebi var dedi ama galiye mezhebine de işaret etti. Yani aşırılıkları olanlar demek ki üçmüş. Ehli itizalin, eh, ehli bidatın bir diğer nevi halbükün, al, ehli itizalin fıkıhta mezhebi mahsusları yoktur. Belirli bir mezhepleri yoktur. Kısmı ağzamı zahiriye ve bir kısmı, yani kısmı azamı önemli bir kısmı zahiriye mezhebi, bir kısmı hanefiye ve kısmı kalili de şafiye mezhebine saliktir. Yani, e, e, Mu'tezler'in belli bir fıkıh mezhebi yoktur. Önemli bir kısmı zahiriye, bir kısmı hanefiye, az bir kısmı da şafiye mezhepleri üzerine, fıkıhlarını, şafiye mezhebi üzerine yürütürler. Mürciye-i, hanefiye, mürciye, hanefiye mezhe mezhebini, saliktir. Cebriye, şafiye mezhebini kabul etmiştir. Anlaşıldı herhalde. Namâfi, bununla beraber, Mezahibi sahire, sahireyi de kabul eden vardır. Yani müvciyeden ve cebriyede diğer mezhepleri takip edenler müvciye, cebriye dediği itikadi mezhepler. Fıkıhta bunlar ya şafi ya hanefi mezhebi üzerine amel ediyorlar. müşebbiheden kerramiye şubesi hanefiye mücessime şubesi hambeliye mezhebini kabul etmiştir. Hanefiyyenin kafesi matüridiyye değildir. Kafe tamamı demek. İçlerinde mutezile, mürciye, kerramiye de vardır. Fakat matüridilerin kafesi hanefidir. Fakat matüridilerin tamamı hanefidir. Mutezile ve mürciye ve kerramiye ilhak suretiyle hanefiyeden adlı dolunmuştur. Yani bunlar aslında hanefi değil ama hanefilere katmışlar bunları diyor. Şafiiye'nin kafesi eşariye değildir. Şafiilerin tamamı eşariye değildir. İçlerinde mutezile, cebriye, mücessime, şia olanları da vardır. Eşariye'nin kafesi şafii değildir. Eşarilerin tamamı da şafii değildir. İçlerinde hemen şafii derecesinde yani şafiiler kadar maliki de vardır. Hanbeliye olanları da eksik değildir. Ma ma fi bununla beraber ehli i bid'at, inhak suretiyle şafiiyyeden dolunmuştur. Bunlar da şafilerine katılmıştır. Yalnız Ebu'l Hasan es -sem semnani demiş, eş'ari yül itikat, eş'ari eş itikatlıdır ve hanefi yül mezheptir. Yani itikatta eş'ari, Ebu'l Hasan es -sem semnani demiş ama sem'ani olması lazım. İç katta mezhepte Hanefidir. Malikiyenin hemen kafesi tamamı eşariidir. İçlerinde ehli bidat da eksik değildir. Ehli bidatın en az bulunduğu mezhep mezhebi Malikiyedir. Ehli bidatın en az girdiği mezhep fıkıhta takip ettiği mezhep maliki mezhebidir. Hanabilerin kafesi eseriye değildir. Hanbelilerin tamamı eserci yani selefi değildir. İçlerinde eşariye ve hayli mücessime de vardır. İçlerinde eşariye ve bir miktar, fazlaca da mücessime vardır.